نحمد الله تعالى ونصلي على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله Allahu ذة تعالى في كتابه الكريم Estağīd bilāh bismillāhi r-Raḥmānī r-Raḥīm. Yā ayyuhā lādhīna وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي Kudüs'te Kudüs'te Kudüs'te Kudüs'te Kudüs'te Kudüs'te صَدَقَ اللَّهُ Kudüs'te Kudüs'te Kudüs'te Kudüs'te Kudüs'te Allahum ekrimna sahban nabiyyin wa hifza al mursalin wa ilhama malaiketil mukarrabi amin zaqala <gülüyor> nabiyyu sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem الائمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله الى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال Kema sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaatimiz zemin. <gülüyor> Hatırlayacağınız gibi geçen hafta buradaki dersimizi yapamadık. Türkiye'de saat başı hadiseler değiştiği için günlük olarak değil saat başı değiştiği için hoca niye gelemedi sorusunu açıklamak üzere söylüyorum. Bir önceki hafta hafızlık cemiyeti yapacağımızı bu sebeple Kur'an kursunda kalmam gerektiğini söylemiştim ama cemaat meşguldür, unutabilir, farklı düşüncelere kapılabilir diye ben ifade ediyorum. İnşallah Allah'tan bir keder gelmez, bir mani olmaz, bir zeval olmazsa derslerimizi yine eski minval üzere devam ettireceğiz. Hiç şüphe yok ki memleketimizde ve İslam dünyasının her yerinde yalnız Türkiye'de değil İslam dünyasının her yerinde bir numaralı tartışma mevzu yani gündemi oluşturan ana mevzu İslam'ın varlığı veya yokluğuna ait tartışmadır. Biz her ne kadar işi başka noktalara çekmeye çalışıyorsak da işte hayat pahalılığıdır, işsizliktir, çeşitli anarşik olaylardır, şudur budur diyorsak da asıl olay Müslüman ülkelerin başta gelen meselesi İslam gündemi işgal ediyor. Devam edecek mi etmeyecek mi? Tabi Allah kendi dinini devamlı kılacak. Hz. Adem'den beri hiçbir dönemde her zaman söylüyoruz dünya Müslümansız kalmamıştır. Tarihte Müslümanın olmadığı bir devreye, bir döneme rastlamak mümkün değil. Ama dünya hiçbir zaman kafirsiz de kalmamıştır. İlla her dönemde kafiri de var, Müslümanı da var. İslam ülkelerinin bir kısmında İslam ülkelerinin bir kısmında gündemden silinmiş olan veya yürürlükten, tatbikattan kaldırıldığı zannedilen İslam dini geri gelmesin diye bir daha eski günlerine Dönmesin diye ciddi bir savaş var. Bizde olduğu gibi. Bizim mücadelemiz, yani İslam yerindedir de, o yerinden kaymasın, elden çıkmasın mücadelesi değil. Geri döner korkusuna karşı mücadele veriliyor. Bu memlekette İslam diye bir şey yok. Ne vardır? Var olan nedir? Var olan şu bin yıllık muhteşem bir çınar ağacı devriliyor. Nasıl devriliyorsa devriliyor. Böyle muhteşem bir ağaç devrildiği zaman siz ne ölçüde gövdesini ana dallarını temizlemeye kalkışırsanız kalkışın şalı çırpı kabilinden dökülen yapraklar kabilinden o ağacın yıkıldığı yerde bir kısım izler kalır o yapraklar o küçücük dallar diyor ki burada yıkılmış bir ağaç var burada bir ağaç vardı şu anda yerinde değil ama burada bir ağaç olduğuna dair bazı alametler var buralarda Dökülmüş yapraklar var. Ufak çapta dallar kalmıştır. Bizim ülkemizdeki İslam bundan ibarettir. Bundan ibarettir. Yüzdeye vursak, namaz kılanlar yüzde kaçı ifade ediyor? Oruç tutanlar kaç kişidir? Hacca gidenler, zekatını verenler, karzı Hasan hükmünü yürütenler, miras taksimini yapanlar bunlar yok şimdi veya yok denecek kadar azalmıştır. Bugün bizim muhatap olduğumuz mücadele şu kadar yıl önce mülgadır dedikleri, iptal edilmiştir, edilmiştir dedikleri İslam'ın geri dönmemesi için verilen mücadeledir. Bütün zinde güçler, devlet güçleri ne ola ki bunlar eskiyi hatırlarlar, bir rüya görürler. Rüyalarınla anneleri babaları bunlara bir şey tavsiye eder. Hani arada bir olur bize. Kurban kestiğimi görüyorum diyor. Geliyor soruyor. İşte babam bana dedi ki bir kurban kes. Ne demektir diyor bu. Falan. Biz de diyoruz ki evlünün ruhunu ihya için hadi bir kurban kes. Bizde o kabilden bir İslami şuur var. O kabilden bir şey var. Bir var, durum tespiti çok önemli. Yani neyin kavgasını veriyoruz biz? İşin neresindeyiz? Neresindeyiz? Bunun mutlaka doğru tespit edilmesi lazım. Memleketimizde son gelişmelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani bu ülkeyi bir iç savaşa nasıl götürürüz diye çalışıyorlar. Bir iç savaş ve bir iç savaşın olması için bölünmelere ihtiyaç var. En önemli bölünme de bugün Alevi ve Sünni şeklinde gelişiyor. Ehli sünnet vel akidesi unutuldu. Unutturuldu. Ben ehli sünnet inançlıyım, ehli sünnet mezhebine bağlıyım demek. Adeta bir kusur oldu, bir eksiklik haline geldi. En samimi Müslümanlar Müslümanım diyor, ehli sünnet görüşlüyüm diyemiyor bilema. Ehli sünnet akidesine bağlıyım diyemiyor ehli sünnet olanlar. Fakat Alevi bütün çıplaklığı yine. Aleviyim diyebiliyor. Hatta Alevilik bir dindir diyebiliyor. İslam'dan tamamen ayrı Alevilik bir dindir. Her ne kadar inandığı bir peygamberi bir kitabı yoksa da bizdeki Allah inancı işte Allah bizde haktır diyorlar bu kadar açık ifade edilebiliyor bu ve Hazreti Ali'yi de bölüyorlar biliyorsunuz ikiye ayırıyorlar bir tarihi şahsiyet o kırıcı vurucu zorba bir adam diyor bir Ali var tarihte Mekke döneminde yaşamış bir de Anadolu halkının kabul ettiği böyle merhamet sever zor zamanlarında insanların imdadına koşar, Hristiyanların Noel babayı tarif ettikleri gibi böyle yardıma koşar bir Ali var diyorlar. Biz o Anadolu halkının hayalinde canlandırdığı Ali'nin yanlısıyız. Ali'siz Alevilik filan. Bütün bunları niçin söylüyorum? Biz bir defa Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinden olduğumuzu unutmayacağız. Nedir yani bu ehl-i sünnet deyip duruyorsunuz? Ehl-i sünnet nedir? O meşhur hadisi her zaman hatırlatıyorum. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam inne kavme Musa diye başlayan bir hadisinde Musa aleyhisselamın kavmi 71'e bölünmüştür. 71 firka olarak ortaya çıkmıştır. Bunların yetmişi cehennemliktir. Yanlış inanıyor. Hatalı inanıyor. Hak'tan sapmıştır. İçlerinde doğru inanan cennete girmeye layık bir tek sınıf var diyor peygamber. Hazreti İsa'nın kavmi ise yetmiş ikiye bölünmüştür. Onların da yetmiş biri cehennemliktir. Yanlış inançları, batıl inançları sebebiyle onların arasında da cennetlik olacak bir tek sınıf vardır. Ama benim ümmetim ise yetmiş üçe bölünecektir. Yetmiş üçe bölünecektir da yetmiş ikisi cehennemliktir. Bir zümre var içlerinde deyince soruyorlar menhum hum ya Resulallah. Peki yetmiş üç içinden firkayı naciye dediğiniz kurtulmaya layık zümre olarak vasıflandırdığınız bu zümre kim? Cevabında Ellezine hum ala ma ene aleyhi ve eshabi. Onlar benim ve ashabımın inancı üzerinde, yolu üzerinde, ameli üzerinde bulunan kimselerdir. İşte ehl sünnet bunlardır. ehl sünnet vel cemaat demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi ve onun ilk talebeleri, ilk Müslüman arkadaşları olan sahabe-i kiram gibi inananların meydana getirdiği topluluk demektir. Ehli sünnet bunlar. Peygamberi gibi inanmayan, onun gibi düşünmeyen, onun gibi amel etmeyen bir adam, o ne adını alırsa alsın, bir defa derecesine göre haktan uzaklaşmış demektir. Ehli sünnetler, cemaat, akidesini inancını çok çok iyi muhafaza etmemiz lazım. Ve bu ismi kullanacaksınız cemaat. Bu adı her yerde kullanacağız. Yani mümkün olsa ehemmiyetini anlatabilmek için söylüyorum. Mümkün olsa şu cemaatin beynine ehli sünnet ve cemaat cümlesini kazıyıp yazabilsek yani böyle kazımak suretiyle silinmeyecek şekilde bunu yazmamız lazım e canım cennete ehli sünnet olanlar mı girecek gerisine ben karışmam ehli sünnet vel cemaat eşittir adı İslam olan son din İslam eşittir ehli sünnet vel cemaat bunu ayırım için söylemiyorum mezhep kavgası çıkartmak için söylemiyorum. Doğru inancı tespit için söylüyorum bunu. Ayrımla bizim hiçbir derdimiz yok, hiçbir meselemiz yoktur. Ama şuna da dikkati çekmek istiyorum. Bir kısım Aleviler var. Bir kısım Aleviler var. Bunlar Müslümandırlar. Yani Alevim diyen kişi Allah'a inanıyorsa Peygamberimize inanıyorsa Kur'an'a inanıyorsa yani İslam dinini bir din olarak kabul ediyor da Hz. Muhammed'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin içinde en faziletli kişi en büyük kişi Hazreti Ali'dir diyorsa yani tercihini Hazreti Ali'den yana koyuyorsa, peygamberden sonra en büyük insan sıfatıyla ona bakıyorsa ki bunlara mufaddile diyoruz. Hazreti Ali'yi diğerlerine taftil eden, üstün sayan bunlar Müslümandırlar. Yani her ne kadar bazı noktalarda inançlar arasında fark varsa da o bir tevildir bir yorum farkıdır. Din ayrılığını gerektirecek bir şey değildir. Bugün Türkiye'de ötenler bunlar değil. O gerçek Alevilerin sünniler gibi sesleri kısılmıştır. Onlar da konuşamıyor. Bugün konuşanlar Alevilik perdesi altında, kisvesi altında ateist olan bütün dinleri reddeden insanlardır. Tamamen münkir, tamamen mülhid, tamamen ateist, hak batıl hiçbir inancı tanımayan bir kısım insanlar. İşte o evli sünnete yakın olan Alevilerle sünnilerin el ele vermek suretiyle bu Alevilik perdesi altındaki ateistlerle mutlaka ...atlaka bir savaş vermeleri lazım. Efendim siz şusunuz, busunuz... ...böyle bir kuru terane... ...tutturmakla olmaz. Kuru bir terane... ...tarihi gerçekler ortadadır. Bir mücadele... ...sürüp gidiyor. Şu ayetleri bir kere daha... ...ehemmiyetine binaen ...okumak istiyorum. Ve durumun... ...iyi tespit edilmesi lazım... Türkiye'de İslam'ın geri gelmemesi için mücadele veriliyor. Yani İslam vardır da varlığını devam ettirsin. Ayakta kalsın böyle bir şey yok canım. Ey cuma namazına gelenler siz kendinizi bir yoklayın bakalım. İslam'ın yüzde kaçı sizde var? Bir sor bir yoklayın kendinizi. Kendi nefsinizde bir anket yapın bakalım. Hükümleri sıralayın. Bende İslam'ın yüzde kaçı var? Yüzde kaç nispetinde bir Müslümanım ben? Şimdi buradan çıkacak bu adam. Borsaya koşacak. Belki seanslara kaçırmamak için cuma namazına gelmiyor bu adam. Cuma namazına gelmiyor. Neredesin sen? Haydi zamandır seni görmüyorum. İşte işim var, şu var bilmem neyim var. Böyle Müslümanlık olmaz. Hiç kendi kendimizi aldatmayalım. Ben söylüyorum, İslam geri döner korkusu var. Biz bunu kaldırdık, lavettik, iptal ettik. Bunlar yine canlanıyorlar. Yine geri geliyorlar. İşte baş örtüsü kavgası bu. Yani bir avuç üniversiteli kız İslam'ı geri getirir diye korkuyorlar. İşte şimdi irtica yasaları çıkıyor, komisyondan geçti görüyorsunuz. Hiç sorgusuz, sualsiz birisi bir müftü efendiyi beğenmiyor. Fikirlerini beğenmiyor, rastgele çekip alacaktır. Beğenilmiyor bir kaymakam, kaldırıp atacak o. Beğenilmiyor bir vali, kaldırıp atacak canım. Bu ülke nereye gidiyor? Vallahi bunun bir numaralı sorumlusu sizsiniz cemaat. Hiç. Efendim filancılar yapıyor falan. Sizsiniz sorumlu. Sorumlu sizsiniz. Bütün bu işleri yapanların muhtaç oldukları parayı siz verirsiniz. Vergiyi sen ödersin. Bu işlerde kullanılacak insan gücünü sen verirsiniz. Efendim polis olacak, asker olacak senin oğlundur. Bu siyasi tercihleri kullanan adamlara oyları siz verirsiniz. Evet. Bu cemaat ciddi şekilde sorumludur. Bak gene hoca siyaset yapıyor. Hayır. Ben siyaset yapmıyorum. Ama şimdi biz dışarıdakileri seyrediyoruz sadece. Ama Hersek geldi geçti bir fırtınaydı. Ah vah dedik, şimdi Kozova, ah vah dün Bulgaristan, sıra geliyor bize. Hiç böyle sağa sola kimse sapmasın, aklımızı başımıza almamız lazım. Aklımızı başımıza almamız lazım. Yani gerçek manada dinimize sahip çıkmamız lazım. Kavga şu. Kur'an-ı Kerim'de cenabı ı Hak buyuruyor ki وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Ey Müslümanlar! Peygamberimiz başımızda olmak üzere. Onlar, onlar kim? Bu tabire de çok kızıyorlar. Ha? Onlar dediniz mi? Bak siz ayrım yapıyorsunuz. Kızıyorlar bu tabirden. Bu tabiri ben kullanmıyorum. Bunu Kur'an kullanıyor. Allah kullanıyor bu ifadeyi. Onlar sizinle mücadeleyi devam ettirecekler diyor Cenab-ı Hak. Hatta katil kelimesini kullanıyor. Mukatele. Sizi öldüresiye sizinle savaşa girecekler. Onlar. Yani öldürmeyi hedeflemek üzere. Doğrudan Doğruya kıtal. Doğrudan doğruya kıtal, öldürmeyi esas almak üzere, onlar sizinle karşılaşmayı, sizinle mücadeleyi sürdürecekler. E hiç mi sanmıyor bu adamlar? Bunun hiçbir sonu yok. Var. Hatta yerudduküm handiniküm. Sizi dininizden döndürünceye kadar bu işi yapacaklar. Nihai hedef budur. Nihai hedef. Ne zaman bizim dinden koptuğumuzu, artık ben Müslüman değilim, Müslüman'ı da sevmem, Müslümanlığı da sevmem dediğimizi duyarlarsa mücadelenin bir kısmı bitecek. Yalnız İslam'dan çıkmak yetmiyor bunlar için. Ben çıktım dinden deseniz olmaz, bu daha zorlayacak. E Hristiyanlığa gelmedin ki henüz. Hristiyan zorlayacak henüz Hristiyan olmadın diyecek. Yahudi zorlayacak, henüz Yahudi değil. İslam'dan çıkmak bu adamlar için yeterli değildir. Onun dinine girmen lazım. Onun dinine girmen lazım. Ama bunu ne zaman yapacaklar? İnistetan. Şayet güçleri yeterse, kendilerinden böyle bir gücü bulursa bu adamlar Sizinle mücadeleyi sürdürecekler. Sizi dininizden koparıncaya kadar bu mücadele sürecek. Ama güç bulurlarsa kendi güçleri bunlara yetmiyor. Bizi mağlup edebilmek için muhtaç oldukları gücün bir kısmını bizden temin ediyorlar. Maalesef. O gücün bir kısmını bizden temin ediyorlar. E nasıl yapıyor bu işi? Hep örnek olarak söylüyorum. Çok canlı bir örnek olduğu için. Deseniz bir adama şurada bir İslami müessese var. Bir hizmet yeri var. Bilmiyorum o büyük gazeteler kaça satılıyor? Satın almadığım için bilmiyorum tabii. 1 milyon 400. Bir gazete. Ha. deyin ki her gün hızası için, cennetteki makamını yüceltmek için, yükseltmek için uhrevi mesuliyetten kurtarman için kendini her gün sen 1 milyon 400 bin lira filan İslami hizmete vereceksin her gün. Kaç kişi veriyor? Her gün geleceğim 1 milyon 400 bin lira filan yerdeki Kur'an kursu için orada okuyan, o garip, o fakir çocukların yetişmeleri için filan-ı imam Hatip okulu öğrencileri için, ilahiyat fakültesinde yardıma muhtaç filan öğrenciler için veya başka isimlerle ama aynı maksatla, aynı niyetle çalışan filanlar için senden bunu istiyorum deseniz verir misiniz cemaat Allah aşkına? Şimdi bir erkek evet bakayım. Vermezsiniz. Yani sizin adınıza ben cevap vereyim vereniniz de olur da yüzde doksan itibariyle söylüyorum ermez. Niye verim diyor. Verdik diyor. Burada ebedi hayatını kazanmak var halbuki. Ama her gün o bir milyon dört yüz bin liralık gazeteden birkaç tane satın alıyor. Bir tane de değil. İki tane, üç tane, beş tane satın alıyor. Harasını düşmanına veriyor diyor ki ben bu dine senin gibi gerekli zararı veremiyorum sen iyi mücadele ediyorsun şu parayı al ben seni destekliyorum İlan da vereceğim sana seni satın da alacağım yazdığın o fikirleri de okuyacağım yeter ki sen bu saldırıya devam et işte bu en şurlu dediğimiz Müslümanlar hacca gitmiş umreyi tekrarlıyor hacını tekrarlıyor Ne bileyim bir kızım İslami hizmetlerin içindedir bu adamı bu İslam aleyhindeki çalışmalara adamı bu İslam aleyhindeki çalışmalara katılmaktan geri alamıyoruz hep açık örneğini söylüyorum şimdi bunu söylüyorum size namazdan sonra dükkanlarınıza geleceğim bakacağım siz bugün hangi gazeteleri satın aldınız? O bugün aldığınız gazeteleri getirin bir göreyim dersem mutlaka dininizin düşmanı olan gazete orada bulunacaksın. Peki sen bu tehlikeli maddeyi niye düşündük dükkanında bulunduruyorsun? Bunları okumayın demiyorum size. Ama seçemeyenler okumasın bile. Doğruyu yanlışından ayıramayan hiç okumasın. Ama bu Bunlara yatırdığınız para sizin aleyhinizde kanun oluyor. İşte, i̇şte irtica yasasına dönüşüyor bu para. Bu paralar sizin paralarınız oluyor bu işte. Bilmem neye dönüşüyor, bilmem neye dönüşüyor. Siz bunları niye ayırmıyorsunuz cemaat? Onlar diyor Kur'an-ı Kerim, sizi dininizden döndürünceye kadar, dininizden koparıncaya kadar... Sizinle savaşacaklar eğer güçleri yeterse e sen de ona güç veriyorsun. Güç veriyorsun. Gazeteyi satın alamayacak kadar şuurun yoksa sen. Parancabinde kalsın diyorum sana. Bu yıkıcı fikirlerden kurtar oğlunu, kızını, torununu, gelinini, kendini korumuyorsun sen kendini. Bunu satın alıyorsun. Daha böyle neler? Bu bir tek örnek. Bu bir tek örnek. E götürüyorsun göz bebeğin olan çocuğunu, her şeyini terk etmeye hazırlandığın, bu iş hanım onun olacak, bu asam onun olacak, bu dükkan onun olacak dediğin oğlun kızın var ya, e bu kadar kıymetli her şeyini kendisine bırakabileceğin bu kadar kıymetli yavrunu nasıl parçalayan, ellere teslim edebiliyoruz. ben size söylüyorum siz inanmak istemiyorsunuz bugünkü eğitim sistemi ve bu eğitimin verildiği bu okullar Müslüman Türk çocuğunu kafirleştirme kamplarıdır buralar bir kamptır çocuklarımız aldılar kendi binalarımızda kendi gözümüzün önünde Çocuklarımızı resmen dinsizleştiriyorlar, bizim kılımız bile kıpırdamıyor ya. Yaz kursları serbest kalındı. Görmüyorum, camide çocuk görmüyorum ben camilerde. Siz ne yapıyorsunuz cemaat? Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Size bir fırsat doğdu, iki ay müddetle çocuklarınızı camilere gönderebileceksiniz. Allah dedirtecekler, kelimeyi tevhid getirtecekler, şahadet getirtecekler, Kur'an'dan bir şeyleri öğretecekler. Sen çocuğunu camiye de gönderliyorsun. Sen yok olmaya müstehaksın. Bulduklarımız fazla. Elimizdeki nimetler çok fazla. Bizim seyyiatımız, günahımız, arşa dayandı artık. Bunların hepsini silecek noktaya geldik biz. Ama Kimin hatırı içindir bilmem, kimin hürmetinedir bilmem hala ayaktayız. Bu cemaat diniyle barışık değil ya, diniyle kavgalı. Diniyle kavgalı, niçin çocuğuna sahip olmuyorsun bu manada? Biz bu ayete bakarak şunu bileceğiz, her zaman mücadele halindeyiz. Bizim için barış dönemi yok ama savaşı biz başlatmıyoruz. Çünkü karşı taraf hiç durmuyor ki. Karşı taraf durmuyor. Adam hala şunu tekrar ediyor. İlgililer Türkiye'de hala en büyük tehlike irticadır. Ne demek bu Allah aşkına? Yani bugün Türkiye için, Türk milleti için en büyük tehlike İslam dinidir diyor adam. Resmen söylediği budur resmen söylediği budur. Yani bunlar kumarbazın peşinde değiller. Ayaşın, sarhoşun peşinde değiller. Amerika'nın hatırı için, Batı'nın hatırı için uyuşturucu takibini yapıyorlar. Göya fakat bilesiniz uyuşturucuyla mücadele edenler asıl uyuşturucu ticaretini yürütüyorlar. Göstermelik olarak arada bir böyle az miktarda yakalıyorlar ama büyük kısmını kendileri götürüyor bu açık ve mahkemeler karar veriyor bilmem ne ne zamana kadar hangi kanun ne zaman çıkacak erkek zina suçunun dışında tutuluyordu e kadınla bu işi yaparsa suçlu sayılıyordu mahkeme bunu da iptal etti suç değil artık böyle bir ülke olur mu ya Allah aşkına bir ülke ne sıfatla ben İslam ülkesiyim diye ortaya çıkıyor. E tabi çıkamaz. Çünkü en büyük tehlike İslam dini. En büyük tehlike İslam dini. Siz piyasayı dolandırın. Milyarlarca lira dolandırın. Ondan alın, bundan alın, kaçırın. Siz tehlikeli adam değilsiniz. Ama siz bir çocuğu yetiştiriyorsanız Dinler yetiştiriyorsanız, dinler yetişen bir çocuğa destek oluyorsanız, yardımcı oluyorsanız siz son derece tehlikeli bir adamsınız. Son derece tehlikeli bir adamsınız. Biraz daha açık ifade ediyor Cenabı Hak. Biz kime yaranmaya çalışıyoruz? Kime? Ve lenferda ankel yahut. Ve len Hatta tettebi'a milleta. Habibim diyor Cenab-ı Hak bizzat Resulullah'a hitap ederek asla ve kat'a ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden memnun olmayacaklar. Senden razı olmayacaklar. En hiç mi olmaz olur? Sen onların dinlerine tabi olmadıkça yani Yahudi gibi bir Yahudi olmadıkça Hristiyan gibi bir Hristiyan olmadıkça ne Yahudi ne de Hristiyanı memnun edemez. Biz neye çalışıyoruz Allah aşkına? Bizim mücadelemiz nedir? Çalışmamız nedir? Efendim Yahudi'yi ve Hristiyanı razı edeceğiz memnun edeceğiz onların tasvip edeceği şekle gireceğiz ve ondan sonra onlar bizden razı olacaklar diyelim ki razı oldular ne olacak Yahudi ve Hristiyanın razı olduğu kişiden Allah razı olmaz Allah'ın razı olmadığı kişinin dünyası da ahireti perişanmış biz niye çalışıyoruz Allah aşkına nenin kavgası içindeyiz efendim Batıya ayak uyduralım. E batıya uydursana ayağını madem öyledir. Onlarda eğitim kesintisiz değildir. Sekiz sene var, dokuz sene var ama belli yıllardan sonra çocuk istediği tarafı kendisi tercih ediyor. Sen ne diye beni böyle bağlıyorsun? Mecburi istikamet buradan şu tarafa şu tarafa sapmak yok diyorsun. Niye? Kimin adına, kimin hatırı için bu işi yapıyorsun sen? Kimleri memnun edeceksin? Bu işin arkasında Yahudi ve Hristiyanlar var. İsimleriyle, konuştukları diller itibariyle bizden olduklarını zannettiğimiz kişiler, o Yahudi ve Hristiyanın sadece oyuncağıdır, maşasıdır, piyonudur. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Razı olmazlar diyor Cenab-ı Hiçbir zaman Yahudi ve Hristiyan, biz onları razı etmenin mücadelesi içindeyiz. Nasıl razı ederiz onları? Nasıl razı ederiz? Biz gelin dinimize sahip olalım. Ve bizim mücadelemiz nedir? Şu kadar yıl önce, şu kadar yıl önce resmen yasaklanmış, resmen iptal edilmiş, yürürlükten kaldırılmış... Bir dine sahip çıkabilir miyiz? Ne kadarına sahip olabiliriz diye bir mücadelemiz var bizim. Yani acaba sahip çıkabilir miyiz? O mücadeleyi yıkmaya çalışıyor bu adamlar. Hayır. Bu çalışmayı yapamayacaksın diyor. Meşhur sözleri onların. "Efendim, dindar ile dindar ile dinciyi ayrılıyor. Ne demek Allah aşkına ya? Dindar, dinci demektir. Dinci de dinci demektir. Şu demektir bu. Onların demek istediği şu. Sen kendi kendine Müslüman olabilirsin. Ama öyle bir Müslüman ki içkini iç. Zinanı yap. Kumarını oyna. Faizciliğini yürüt. Alışverişle ne yapabiliyorsan yap. Yani İslam'a aykırı her şeyi yap, İslam'a zıt her şeyi yap, Müslümanım de. Fakat İslam adına, İslam'ın gelişmesi adına hiçbir adım atamaz, Bir cümle söyleyemezsin. Bu söylediklerimi yakında söyleyemeyeceğim yani, bilesiniz bunları. Şimdi daha komisyondan yeni geçti kanun. Meclise indikten sonra ben size çok yalvardım. Pişman olacaksınız, bu sözleri duyamayacaksınız bir daha. Duyamayacaksınız. Gelin, vaktiyle şu camilere gelin. Gelin şu vaazları dinleyin. Bir ayet dinlemekten, bir hadis dinlemekten, dinine ait bazı şeyleri duymaktan niye kaçıyorsun cemaat? Evet. ya böyle. Ayet, yavaş böyle. Ne acelesi var, ezan okunmadı ki daha. Bunları duyamayacaksınız bir gün. Neye döneceğiz? Bir müddet evvel Bulgaristan'da o Teodor Jivkov mudur nedir? Müslümanlara baskı yapıyordu. İsimlerini değiştiriyor. Uuu kıyamet koktu. Ya sen burada kendin isim değiştiriyorsun. Hiçbir baskı yok. Kızının adını Melisa koymuş. Kim dedi bunu sana? Bu Hristiyan filminden mülhem olarak nereye bu ismi kullanıyorsun sen? Sen kendi kendine değiştiriyorsun. Ayşe'yi beğenmiyor, Fatma'yı beğenmiyor. O dindarlar ne yapıyor biliyor musunuz? O yalnız Ayşe adını koyamıyor. Ayşe Nur, Ayşe Gül o kuyruğu nedir biliyor musun? Ayşe'yi beğenmiyor aslında. Kim o? Muhammed Mustafa'nın karısıdır o. ''Hazreti Ebubekir'in kızıdır o. Bütün dünya Müslümanlarının anasıdır o. Anamın ismini istemiyorum.'' diyor. Ona bir kuyruk takıyor. Dindarı. Fatma'ya Fatma diyemiyor. Fatoş diyor. Fatoş diyor. Fatma o geri ifade oluyor. Onu biraz modernleştiriyor. Orada şikayet ediyorlardı. ''Efendim sünnet olamıyor çocuklarımız.'' diyorlardı sünnet cemiyeti yapacağız mani oluyorlar e seninki sünnet midir Allah aşkına bugün bizimkiler sünnet yaptırıyorlar fakat sünnet değil bir cinayet milyarlarca lira para sel gibi içki efendim kabar erkek çırılçıplak dans efendim bir sürü İslam dışı cinayet bırak o çocuk kabuklu kalsın sünnetsiz kalsın sen bu haince cinayeti işleme Allah aşkına ya istemez Teodor Jivku bunlar için aslında yaptığı da bu sünnet adı altında cinayet işliyor bu millet bir sürü haramı beraberinde sürüklüyor efendim minarelere çıkamıyoruz minarelere çıkamıyoruz eh bize de biraz yansıdı her minareden hoparlörle ezan sesini vermeyeceksiniz dediler. Kim rahatsızdır bu seslerden? Ötsün mü bu çan? Çan sesleri boğuluyormuş. Ezan sesleri arasında Bu çan seslerini daha canlı çıksınlar diye. Seneler öncesi hatırlayacaksınız. Ankara'ya diktiler. Barış çanı. Barış şanı astılar. Barış şanı. Niye barış minaresi değildi de barış şanı oldu? Hep Hristiyan alemi adım adım geliyor. Adım adım geliyor ya. İki gün evvel gördüm bilmem ne Anadolu Vakfı adıyla muazzam bir dergi hazırlatmış patrikhane. önünü Fatih'ini sit alanı ilan ettiriyorlar. Yani aynen olduğu gibi korunması gereken bir saha. E, mimari de inşaatlar, şurada burada ciddi bir duraklama var. Patrikhane kendi eserlerini en ince noktasına kadar ortaya çıkartmış. Yalvardım size. Buradan ne akılsa ne akılsa kimse bilmez. Birkenbire önündeki. Fatih çevresindeki bu çevredeki iş yerleri Osman Bey'e taşındı. Ya Osman Bey'in sokakları da alanı da böyle ahım şahım mağazaları yok. Oradaki gayrimüslimler bizim işleri yapmamız için binalarını pahalı pahalı sattılar bize. Bir, bizi buradan oraya taşıdılar. Niye bunu yaptırıyor? Patrikhane böyle istiyor. İstanbul Türk Cumhuriyeti şimdilik yarın Konstantin'e pol olacak da bir devlet kuracak surlar içinde. Patrikane buna hazırlanıyor bir devlet kuracak ve şimdilik surlar içinde olacak bu. Eminönü, Fatih, Beyoğlu'nun bir kısmı Zeytinburnu bu saha içinde kalacak şimdilik. Buralara boşaltmamızı istiyorlar bizden. Hiç. Kuş uçmaz, servan geçmez. İki telli semtinde birdenbire büyük kooperatifler çıktı ortaya. Birdenbire. Bir kısmı taraflara zorla atıldı. Kimisi bilerek gitti. Şimdi Osman Bey'e de sığmıyorlar. Oradan da gidecekler tabii. Hep hadsik hesabına yapılıyor bu işler. Yani zannediyor musunuz? Kosova'da şu anda yürütülen cinayet planları Fener Rum Hatikhanesi'nden gitmedi. Öyle mi sanıyorsunuz? Bunlara nasıl din adamı Allah aşkına? Bunlara nasıl bir din anlayışı var? Orada günahsız insanlar katlediliyor. Bir cümle söylemiyor bu katil. Bir cümle söylemiyor. Biz ortodoks olarak bizim mesafimizde olan o sırtların yaptıklarını tasvip etmiyoruz desin kabir, bir göreyim bakayım. Ama benim avanak adamlarım, benim sahamda bizden olan din adama, hoşgörü adına takvim bilmem kıçından çıkmıyor herif. Böyle aşağılık olmaz. Böyle haysiyetsizlik olmaz. Hiçbir dönemde Müslümanlar böyle haysiyetsiz olmadı Allah aşkına. Böyle şey mi olur? Niye bir cümle söylemiyor bu kafir? Kosova'daki olayları fasih etmiyoruz. Bosna'dakileri de etmemiştik. Bulgaristan'dakileri de etmemiştik. Çünkü Ruslar Ortodoks, Bulgarlar Ortodoks, Yunanlılar Ortodoks, Sırplar Ortodoks, bütün bunlar büyük bir güç oluşturuyorlar. Bu herif bütün dünya Ortodokslarının başı olmaya hazırlanıyor. Fatih'te Eminönü'nde İslam adına bir çivi çakılırsa adamın ödüf patlıyor. Bir de bakıyorsun, bir güç hemen sizi durduruyor. Uu, tarih eserler tahrip ediliyor filan. Kariye Kilisesi'ni vaktiyle kiliseydi cami oldu. İstanbul'da camiye tahvil edilen ilk kilise. Hiç göreniniz var mı orayı? Gördünüz mü siz orayı? kapıda. Yani merak edip de bir kere içine gireyim dediniz mi her gün oralarda otobüsler turistleri indiriyor, bindiriyor. Adamlar, burada ilk defa değişiklik yapıldı diyor, bu kilise camiye döndü. İlk iş burası kilise olacak. Arkasından Ayasofya'yı getirecek, bilmem neyi getirecek, bilmem neyi getirecek, bir bir gidiyor. Bizim iş adamlarımız da filan iş hanının içinde cami vardı vaktiyle, o camiyi dükkan yapmış, onu dükkana çevirmiş, orada ticaretini yapıyor. Böyle Müslümanlık olmaz arkadaşlar. O camiyi derhal değiştireceksin, devreyeceksin. Bu nasıl camiymiş? Ben buradan çıkıyorum, başka bir yere gidiyorum. Bir de para vermiş o camiyi satın almış dükkan yapmak için. Hristiyan'ın arzusuna uyarak, Yahudi'nin dediğine uyarak. Böyle olmaz. Yapmayın böyle. Gelin biraz dinleyin. Doğruyu birlikte tespit edelim derin bir kavganın içindeyiz. Ve kavga diyorum İslam geri gelir Müslümanlar canlanır diye bunu bastırma mücadelesi var. Biz de evet diyoruz açsın kızlar başını ne olmuş. Oradan o yetkili ağız değiştiriyor her gün. Dün büyük milliyetçi muhafazakar geçinen adam eserler veren adam bugün bilmem ne kesildi. Bunlara rengine aldanmayın. Ziya Paşa'nın dediği gibi bitiriyorum, pek rengine aldanma. Felek eski felektir. Zira feleyn feleyn meşrebi nasazı, dönektir. Bunlar bugün Müslümanım der, yarın Hristiyanım der, öbür gün Yahudiyim der, hiçbir şey değiştirmez. Çünkü onun hocası Yahudidir, onun hocası Hristiyandır. Sen çocuğunu nerede yetiştiriyorsun? ben dersimi burada bitiriyorum şöyle affınıza sığınarak bir iki dakikalık istirhamım var İnşallah iki dakikada sürmez hep mücadele aynı şeyi konuşuyoruz ama lafta kalmamalı bu işler cemaat ve hoca olarak biz birbirimizi aldatıyoruz bana sorarsanız şimdi ben geldim cuma vaazımı yaptım attım tuttum estim savurdum vazifemi yaptım siz de geldiniz dinlediniz siz de vazifenizi yaptınız ama hiçbir şey değişmedi siz beni ben siz aldatıyorum asıl mesele bu sözlerin icraata geçirilmesidir şimdi bir misafir müftü efendi var aramızda Sakarya Söğütlü müftüsü yeni bir ilçe genç bir ilçe Allah razı olsun çatı katı da müstakil bir kat görüyorum resmini gösterdiler beş katlı bir Kur'an kursu yaptırdılar camiyi bitirdiler yeni ilçeler biliyorsunuz son derece mahrum bir Kur'an kursu Et talebesi de var mı içinde diye esprili sordum eh Rabbim binayı tamamlamaya muvaffak kıldığı gibi öğrencisini de gönderir Müslümanlardan çocuk alamıyoruz Bak, ya bu Kur'an kursları Müslüman çocukları için kuruluyor Müslümana diyor ki ya bir sene olsun çocuğun gelsin burada okusun kitabını öğrensin dinini öğrensin gitsin vermem diyor ben çocuğumu dinini öğreneceği yere vermem bunu kim diyor cuma namazı kılan hacca giden umreye giden ve konuştuğu zaman Müslümanlığı kimseye teslim etmeyen adamlar. Onunla sizinle ciddi tartışmamız lazım. Bu arkadaşımız geldi diyor ki son derece yoruldu. Bu Kur'an kursunun dış cephe kaplaması boyası mıdır yahut nedir bilmiyorum bir şeydir. Tam 800 milyon tutuyor diyor. Söğüttü gibi küçük bir ilçenin bunu yürütmesi mümkün değil diyor ya. Yani. Vallahi çok kolay bir mesele. Yani şurada İçinizde bir milyon verecek 800 kişiniz yok mu Allah aşkına? Bir milyon verecek 800 kişi. Gelin bu kardeşinizi dinleyin. Bunun ahirette karşılığını çok büyük bulacaksınız. Yani vaizler, müftüler, imamlar, müezzinler cidden müşkül durumdadırlar. Hizmet vermek istiyor. Eli kolu bağlı bir taraftan eli kolu bağlı bir taraftan Hafızlık cemiyeti yaptık geçen hafta. Yapalım mı, yapmayalım mı tereddüdü geçirdik. Ya çocuklar hafız olmuşlar. Bir cemiyet yapılacak. İşte cemaatin önüne çıkacaklar. Bir damadı, işte takı. bir için çıkarıyorsunuz. Kapıda durduruyoruz. Ya bir hafız çocuk. Çıksın cemaatin önünde. Elemtere keyfeyi okusun. Tereddüt geçirdik. İrtica yasaları nedir buna? ne versedesin yapılacakmış yani bir gün her şey yasaklandı siz vaz mı geçeceksiniz dininizden ya Allah aşkına çatı arasına çıkacaksın hayvan ahırına ineceksin mağaraya gireceksin ormanın derinliklerine gireceksin Allah'ın kitabı Kur'an'ı devam ettireceksin canını da ortaya koyacaksın malını da ortaya koyacaksın vazgeçmeyeceksin bu ne gevşemek ya şimdi bu kardeşimiz burada müfsefendi ben kendisine dedim ki gel çık kürsüye cemaat seni görsün ben daha iyi dileniyormuşum öyle çıktı adam e şimdi bari benim bu dilencilik vasfıma bir zarar getirmeyin zarar getirmeyin 800 kişiden birer milyon istiyorum fazla bir şey istemiyorum veremiyorum ben de ağız vereceğim, sen az ver canım, zararı yok. Ama bu kadar kolay bir iştir. Bu arkadaşların düğümünü çözelim, müşküllerini halledelim. Önümüzdeki mevsime bu bina yetişsin. Cenab-ı Hak bütün hayırlarınızı, yardımlarınızı kabul etsin. Memleketimizi çevreleyen maddi ve manevi her türlü musibeti, yangını, seli, yeli, Afetleri alsın. İşte ormanlar başladı yanmaya. Yanıyor ortalık. Bir damla yağmura muhtacız. Muhtacız. Yani sadaka verin ki bu belalar geri gitsin. Bu verecekleriniz içinde bulunduğunuz belayı geri çevirmek içindir. İnşallah geri gider.